Dördüncü kelime bütün hayatımda hayatı ictimaiy-i beşeriyeden kat'i bildiğim ve tahkikatların bana verdiği netice şudur ki muhabbete en layık şey muhabbettir ve husumete en layık sıfat husumettir. Yani hayatı ictimaiy-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Ve hayatı ictimaiy-i beşeriyeyi zirr ü zeber eden düşmanlık ve adavet her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstehak ve çirkin ve muzır bir sıfattır. Beşinci kelime Meşveret-i şeriyeden aldığım ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, sirayet eder, yüz olur. Bir tek hasene, bazen bir kalmıyor, belki bazen binler dereceye terakki ediyor. Bunun sırrı hikmeti şudur. Hürriyet-i şeriyye ile meşveret-i meşrua, Hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası ruhu ise İslamiyettir. Ve Hilafet Osmaniye ve Türk Ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibarıyla o İslamiyet milliyetinin sadefi kalası hükmündedir. Arap-Türk hakiki iki kardeş o Kalay Kutsiye'nin nöbetdarlarıdır. İşte bu Kutsi milliyetin rabatasıyla umum ehl-i İslam bir tek aşiret hükmüne geçiyor. Aşiretin efradı gibi, İslam taifeleri de birbirine uhuvvet-i İslamiye ile murtabıt, alakadar olur. Birbirine manen lüzum olsa maddeten yardım eder. Güya bütün İslam taifeleri, bir silsile-i nuraniye ile birbirine bağlıdır. Nasıl ki bir aşiretin bir ferdi, bir cinayet işlese, o aşiretin bütün efradı, o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında, bütün efradı müttehem olur. Güya her bir fert, o cinayeti işlemiş gibi o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet binler cinayet hükmüne geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi, o aşiretin mahiyetine temas eden medar iftihar bir iyilik yapsa, o aşiretin bütün efradı onunla iftihar eder. Güya her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. İşte bu mezkür hakikat içindir ki bu zamanda hususan 40-50 sene sonra seyye fenalık işleyenin üstünde kalmaz belki milyonlar nüfusu İslamiyenin hukukuna tecavüz olur 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek ey bu sözlerimi dinleyen bu cami Emevi'deki kardeşler ve 40-50 sene sonra alemi İslam camiindeki ihvanı Müslimin biz zarar vermiyoruz fakat menfaat vermeye iktidarımız yok onun için mazuruz diye özür beyan etmeyiniz bu özrünüz makbul değil Tembelliğiniz ve ne lazım deyip çalışmamanız ve İttihat-ı İslam ile Milliyete Hakikiye-i ile gayrete gelmediğiniz sizlere gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. İşte seyyiye böyle binlere çıktığı gibi bu zamanda hasene yani İslamiyetin kutsiyetine temas eden iyilik yalnız işleyene münhasır kalamaz. Belki bu hasene milyonlar ehli imana manen fayda verebilir. Hayatı maneviye ve maddiyesinin rabıtasına kuvvet verebilir. Onun için ne merazım deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değil. Ey bu camideki kardeşlerim ve 40 sene sonraki alemi İslam Mesciidi Kebirindeki ihvanlarım. Zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım sizde olan hakkımızı dava ediyorum. Yani küçük taifelerin menfaati saadet-i dünyeviyeleri ve uhreviyeleri sizin gibi büyük muazzam taipi olan Arap ve Türk gibi hakim üstatlarla bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve füturunuzla biz bir çare küçük kardeşleriniz olan İslam taipeleri zarar görüyor. Hususan ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar. En evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslam taipelerinin üstatları İmamları ve İslamiyetin mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti o kutsal vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyüktür ve iyiliğiniz ve haseneniz de gayet büyük ve ulviidir. Hususan 40-50 sene sonra Arap tayfeleri cemahiri müttefikayı Amerika gibi en ulvi bir vaziyete girmeye esarette kalan hakimiyet-i İslamiyeyi eski zaman gibi Kürey arzın nısfında, belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı, rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmazsa, inşallah nesle âti görecek. Sakın kardeşlerim, tevehüm tahayyül etmeyiniz ki, ben bu sözlerimle, siyasetle iştigal için himmetinizi tahrik ediyorum. Haşa! hakikat İslamiye, bütün siyasatın fevkindedir. Bütün siyasetler, ona hizmetkar olabilir. Hiçbir siyasetin haddi değil ki İslamiyeti kendine alet etsin. Ben kusurlu fehmimle şu zamanda heyeti ihtimayeyi İslamiyeyi çok çark ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti bozulur. Onun için iddia da İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerektir. Bunu da teessüf ve teellüm ile size beyan ediyorum ki, ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymetli malımızı ve vatanlarımızı bizden aldılar, onun bedeline çürük bir mal verdiler. Aynen öyle de. Yüksek ahlakımızı ve yüksek ahlakımızdan çıkan ve hayatı içtimaiyeye temas eden seciyelerimizin bir kısmını bizden aldılar, terakkilerine medar ettiler ve onun fiyatı olarak bize verdikleri sefihane ahlakı seyyeleridir sefihane seciyeleridir. Mesela bizden aldıkları seciyeyi milliye ile bir adam onlarda der. Eğer ben ölsem milletim sağ olsun. Çünkü milletimin içinde bir hayatı bağkıyam var. İşte bu kelimeyi bizden almışlar. Ve terakkiyatlarında en metin esas budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise dini haktan ve iman hakikatlarından çıkar. O bizim ehli imanın malıdır. Halbuki, ecnebilerden içimize giren pis fena seciye itibariyle bir hodgam adam bizde diyor. Ben susuzluktan ölsem hiç yağmur bir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemekten geliyor. Hariçten içimize girmiş zehirliyor. Hem o ecnebilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmetin nisbetindedir. Kimin himmeti milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnebilerin zararlı seiyelerini almamızdan kuvvetli ve kutsi İslami milliyetimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatini düşünmemekle ve menfatı şahsiyesini düşünmekle, bin adam, bir adam hükmüne sukut eder. Menkane himmetuu nefsehu, feleysemin el insani Lienlehu medeni yön bir Yani kimin himmeti yalnız nefsi ise o insan değil, Çünkü insanın fıtratı medeniidir, ebnai cinsini mülahazaya mecburdur. Hayatı ihtimaye ile hayatı şahsiyesi devam edebilir. Mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç? ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ve giydiği libasla kaç fabrikayla alakadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir postla yaşamadığından, ebnai cinsiyle fıtraten alakadar olmasından ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur olduğundan fıtratıyla medeniyet perverdir. Menfaati şahsiyesine hasrı nazar eden insanlıktan çıkar, masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese, hakiki özrü olsa o müstesna 6. kelime Müslümanların hayatı ictimai İslamiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer'iyyedir. Ve emruhum şura بينهم ayeti kerimesi şurayı esas olarak emrediyor. Evet nasıl ki nev-i beşerdeki telavuku efkar ünvanı altında asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünununun esası olduğu gibi en büyük kıt'a olan Asya’nın en geri kalmasının bir sebebi o şuray hakikiyi yapmamasıdır. Asya kıtasının ve istikbalinin keşafı ve miftahı şuradır. Yani nasıl fertler birbiriyle meşveret eder, taifeler, kıt'alar dahi o şuray yapmaları lazımdır ki, 300, belki 400 milyon İslam’ın ayaklarına konulmuş, çeşit çeşit istibdatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak, Meşveret-i şer'iyye ile şehamet ve şefkati imaniyeden tevellüt eden hürriyet-i ki o hürriyet-i şer'iyye adab-ı şer ile süslenip garp medeniyeti sefihanesindeki seyyatı atmaktır. İmandan gelen hürriyet-i iki esası emreder. Ella yuzelle ve la yetezelle men kana abdan lillahi la yekun abdan lil ibad. وَلَا يَتَّقِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ نَعَمْ أَلْحُرِّيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ عَطِيَّةُ الرَّحْمَانَ Yani, iman bunu iktiza ediyor ki, tahakküm ve istibdat ile başkasını tezlil etmemek ve zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Allah'a hakiki abd olan, başkalara abd olamaz. Birbirinizi Allah'tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani Allah'ı tanımayan, her şeye, herkese nisbetine göre bir rububiyet tevehhüm eder, başına musallat eder. Evet, hürriyet-i şer'iyye, Cenab-ı Hakk'ın rahman, rahim tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır. فَالْيَحْيَ الصِّدْقُ وَلَا عَاشَ الْيَأْسُ فَالْتَدُومِ الْمُحَبَّتُ وَالْتَقْوَ الشُّورَ اَلْمَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَى وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ ال Yaşasın Sıtk ölsün Yes muhabbet devam etsin şura kuvvet bulsun bütün levm ve itap ve nefret heva hevese tabi olanlara olsun selam ve selamet hüdaya tabi olanların üstüne olsun amin Şam'da fazla kalmadı Şarkî Anadolu'da Medrese'tü Zehra namı ile vücuda getirmek istediği Darül küşadı küşâdı için çalışmak üzere İstanbul'a geldi Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle, vilayat-ı şarkiye namına refakat etti. Yolda Şimendifer'de iki mektep ile aralarında bir bahis açılır. Şimendifer'de yaptıkları bu mübahesenin hülasası, Hutbey i Şamiye adlı eserin zeylinde yazılmıştır. Birkaç cümlesini aynen alıyoruz. Hürriyet'in başında, Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle, Vilayeti Şarkiye namına ben de refakat ettim. Ferimizde iki mektepli mütefennin arkadaşla bir mübahase oldu. Benden sual ettiler ki hamiyet-i diniye mi yoksa hamiyet-i milliye mi daha kuvvetli, daha lazım? Dedim: Biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat müttehittir. İtibari zahiri arizi bir ayrılık var. Belki din milliyetin hayatı ve ruhudur. İkisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman, hamiyet-i diniye, avam ve havasa şamil oluyor, hamiyet-i milliye, yüzden birisine, yani menfaati şahsiyesini millete feda edene münhasırı kalır. Öyle ise, hukuk-u umumiye içinde, hamiyet-i diniye esas olmalı, hamiyet-i milliye ona hadim ve kuvvet ve kalası olmalı. Hususan biz şarklılar, garplılar gibi değiliz. İçimizde kalplerde hakim hissi dinidir. Kader-i ezeli ekser enbiya şarkta göndermesi işaret ediyor ki yalnız hissidini şarkı uyandırır. Terakkiye sevk eder. Asr-ı saadet ve tabiin bunun bir bürhan ı kat'îsidir. Ey bu hamiyet-i diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım geldiğini soran bu şimendifer denilen medrese ise seyyârede ders arkadaşlarım ve şimdi zamanın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepliler. Size de derim ki, Hamiyet-i diniye ve İslamiyet milliyeti, Türk ve Arap içinde tamamîle mezcolmuş ve kabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. Hamiyet-i İslamiye, en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincir kırılmaz ve kopmaz bir urvetül vüskadır, tahrip edilmez, malup olmaz bir kutsi kaladır dediğim vakit, o iki münevver mektep muallimleri bana dediler. Delilin nedir? Bu büyük davaya, büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir? Birden şimendiferimiz tünelden çıktı, biz de başımızı çıkardık, pencereden baktık. Altı yaşına girmemiş bir çocuğu, Cimen tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. O iki muallim arkadaşlarıma dedim. İşte bu çocuk lisan-ı sualimize tam cevap veriyor. Benim bedelime o masum çocuk bu seyyar medresemizde üstadımız olsun. İşte lisan-ı hali bu gelecek hakikati der. Bakınız bu dabbetül arz dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada Geçeceği yola bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O dabbetül arz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Bana rast gelenlerin vay haline dediği halde, o masum yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla, beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Bu dabbetül arzın hücumunu istiğfaf ediyor ve kahramancıklığı ile diyor. Ey Şimendifer sen gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın. Sebat ve metanetinin lisanı haliyle güya der: Ey Şimendifer sen bir nizamın esirisin. Senin gemin dizginin seni gezdirenin elindedir. Senin bana tecavüz etmek haddin değil. Beni istibdadın altına alamazsın. Haydi yoluna git. Komandanının izniyle yolundan geç. İşte ey bu Şimendifer'deki arkadaşlarım ve 50 sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim. Bu masum çocuğun yerinde Rüstemi İrani veya Herkülü Yunani, o acıb kahramanlıklarıyla beraber tay zaman ederek o çocuğun yerinde bulunduğunu farz ediniz. Onların zamanında Şimendifer olmadığı için elbette Şimendifer bir intizam ile hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden başında ateş ve nefesi gök gürültüsü gibi gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde birden çıkan şimendiferin dehşetli tehdit hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar ne kadar kaçacaklar o harika cesaretleriyle bin metreden fazla kaçacaklar bakınız nasıl bu dabbetül arzın tehdidine karşı hürriyetleri cesaretleri mahvolur kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar onun komandanına ve intizamına itikad etmedikleri için muti bir merkep zannetmiyorlar. Belki gayet müthiş, parçalayıcı vagon cesametinde 20 aslanı arkasına takmış bir nevi aslan tevehüm ederler. Ey kardeşlerim ve ey 50 sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım. İşte 6 yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak haletini veren, o masumun kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan, şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi ile gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane itikatsızlıklarıdır. O iki temsilde o iki acip kahramanın pek acip korku ve telaşlarına ve elemlerine sebep onların ademi itikatları ve cehaletleri ve dalaletleri olduğu gibi Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerle ispat ettiği bir hakikati ki bu risalenin mukaddemesinde bir iki misali söylenmiş. Mesele şudur ki küfür ve dalalet bütün kainatı ehli daralete dalalete, binler müthiş düşman taifeleri ve silsileleri gösteriyor. Kör kuvvet, serseri tesadüf, sağır tabiat elleriyle, manzume-i şemsiyeden tut, ta kalpteki veren mikroplarına kadar, binler taife düşmanlar, biçare-beşere hücum ettiklerini ve insanın cami mahiyeti ve külli istidadatı ve hadsiz ihtiyacatı ve nihayetsiz arzularına karşı, mütemadiyen korku, elem, dehşet ve telaş vermesiyle küfür ve dalalat bir cehennem zakkumu olduğunu ve bu dünyada da sahibini bir cehennem içine koyduğunu ve din ve imandan hariç binler fen ve terakkiyat-ı beşeriye, o Rüstem ve Herkül'ün kahramanlıkları gibi beş para fayda vermediğini gösterip, yalnız iptali hiss his nev'inden muvakkaten o elîm korkuları hissetmemek için, sepahet ve sarhoşlukla şırınga ediyor. İşte iman ve küfrün müvazenesi ahirette cennet ve cehennem gibi meyveleri ve neticeleri verdiği gibi dünyada da iman bir manevi cenneti temin ve ölümü bir terhis tezkeresine çevirmesini ve küfür dünyada dahi bir manevi cehennem ve hakiki saadet-i beşeriyeyi mahvetmesi ve ölümü bir idamı ebedi mahiyetine getirmesini kat'i ve his ve şuhuda istinad eden Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerine havale edip kısa kesiyoruz. Bu temsilin hakikatini görmek isterseniz başınızı kaldırınız. Bu kainata bakınız. Ne kadar şimendifer misüllü balon, otomobil, tayyare, berriye ve bahriye gemiler, karada, denizde, havada kudreti ezeliyenin nizam ve hikmetle halk ettiği yıldızların kürelerine ve kainat ecramına ve hadisatın silsilelerine ve müteselsil vakaatlarına bakınız. Hem alemi şahadette ve cismani kainatta bunların vücudu gibi alemi ruhani ve maneviyatta kudret ezeliyenin daha acip müteselsil nazireleri var olduğunu aklı bulunan tasdik eder, gözü bulunan çoğunu görebilir. İşte kainat içindeki maddi ve manevi bütün bu silsileler imansız ehli dalalete hücum ediyor, tehdit ediyor, korkutuyor, kuvve-i maneviyesini zeber ediyor. Ehli imana değil tehdit ve korkutmak belki sevinç, saadet, ünsiyet, ümit ve kuvvet veriyor. Çünkü ehli iman imanla görüyor ki o hatsiz silsileleri, maddi ve manevi şimendiferler, seyyar kainatları mükemmel intizam ve hikmet dairesinde birer vazifeye sevk eden bir sani hakim onları çalıştırıyor. Zerre miktar vazifelerinde şaşırmıyorlar. Birbirine tecavüz edemiyorlar ve kainattaki kemalatı sanata ve tecelliyatı cemaliyeye mazhar olduklarını görüp kuvve-i maneviyeyi tamamıyla eline verip saadet ebediyenin bir numunesini iman gösteriyor. İşte ehli dalaletin imansızlıktan gelen dehşetli elemlerine ve korkularına karşı hiçbir şey, hiçbir fen, hiçbir terakkiyat-ı beşeriye bir teselli veremez, kuvve-i maneviyeyi temin edemez. Cesareti zîr-i zeber olur fakat muvakkat gaflet perde çeker, aldatır. Ehli iman, iman cihetiyle değil korkmak, kuvve-i maneviyesi kırılmak, belki o temsildeki masum çocuk gibi fevkalade bir kuvve-i maneviye ve bir metanetle ve imandaki hakikatle onlara bakıyor. Bir sani hakimin hikmet dairesinde tedbir ve idaresini müşahede eder. Evham ve korkulardan kurtulur. sani hakimin emri ve izni olmadan, bu seyyar kainatlar hareket edemezler, ilişemezler deyip, anlar, kemal emniyetle, hayat-ı dünyeviyesinde derecesine göre, saadete mazhar olur. Kimin kalbinde imandan ve dini Hak'tan gelen bu hakikat çekirdeği bulunmazsa ve noktay-i istinadı olmazsa, bilbedahe temsildeki Rüstem ve Herkül'ün cesaretleri ve kahramanlıkları kırıldığı gibi, onun cesareti ve kuvve-i maneviyesi müzmahil olur ve vicdanı tepesüz eder ve kainatın hadisatına esir olur. Her şeye karşı korkak bir dilenci hükmüne düşer. İmanın bu sır hakikatini ve dalaletin de bu dehşetli şekaveti dünyeviyesini Risale-i Nur yüzer iyi hüccetlerle ispat ettiğine binaen bu pek uzun hakikati kısa kesiyoruz. Acaba en ziyade kuvve-i maneviyeye ve teselliye ve metanete ihtiyacını hissetmiş bu asırdaki beşer bu zamanda o kuvve imaneviyi ve teselliyi ve saadeti temin eden İslamiyet ve imandaki noktayı istinat olan hakkaiki imaniyeyi bırakıp, garplulaşmak ünvan ile İslamiyet Milliyet'inden istifade yerine bütün bütün kuvve maneviyeyi kırıp ve teselliyi mahveden ve metanetini kıran dalalet ve sefaate ve yalancı politika ve siyasete dayanması ne kadar maslahatı beşeriyeden, ve menfaat insaniyeden uzak bir hareket olduğunu, pek yakın bir zamanda intibaha gelmiş, başta İslam olarak beşer hissedecek ve dünyanın ömrü kalmışsa, Kur'an'ın hakaykına yapışacak. O vakit, Kosova'da büyük bir İslam darül funununun tesisine teşebbüs edilmişti. Orada hem iddiatçılara, hem Sultan Reşad'a der ki, Şark, böyle bir darül daha ziyade muhtaç, ve alemi İslam'ın merkezi hükmündedir. Bunun üzerine şarkta bir darülfünün açılacağını vaat ederler. Bilahere Balkan Harbi çıkmasıyla, o medrese yeri yani Kosova istila edilir. Bunun üzerine müracaatla, Kosova'daki darülfünün için tahsis edilen 19 bin altın liranın şark darülfünunu için verilmesini talep eder, bu talebi kabul edilir. Bediüzzaman tekrar Van'a hareket eder.